1751 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Mekke fetlinde okuduğu hutbe Mekke fethedildiğinde Hazreti Peygamber "Beni Bekir kabilesine karşı Beni Huzâ kabilesi hariç herkes silahını bıraksın." diyerek ikindi namazına kadar Beni Huzâ kabilesine silah kullanma izni verdi. İkindi namazından sonra Huzâlılara da "Artık silahlarınızı bırakın." dedi.